Temiz havayı, toprağın, çiçeklerin kokusunu çekti ciğerlerine. İyi yaptım, diye düşündü. Bir yandan da iyi yaptım arabayı yerine motosikletle yola çıktığıma. Yaz mevsim yüzünü fena göstermişti. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 dereceyi buluyordu. Rüzgar yerine alev esiyordu sanki karşıdan. Montu sorun değildi, yazlıktı. Fakat kafası kaskın içinde sıklan buluyordu. İyi yaptım gece yola çıkmakla diye düşünürken gazı biraz daha açtı. Gündüzün sıcağını yiyen asfalt gece olduğunda sıcağı kusuyordu. Köy yoluna vurmuştu kendini o yüzden. Tam iyi yaptım ana yoldan gitmemekle diye düşünecekken bunun üçüncü kez olacağını fark edip vazgeçti demedi. Dar toprak yolun sol tarafında meyve bahçeleri, sağ tarafında uçurum vardı. Motorun farından başka bir ışık kaynağı olmadığından gece karanlığında bir sürprizle karşılaşmamak için yolun ortasından gidiyordu. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. Yol kenarındaki tek tük evlerin hiçbirinde ışık yoktu. Havadaki serinliği fark edince limon bahçelerinin yanından geçtiğini anladı. Bunun neden böyle olduğunu bilmiyordu ama böyleydi. Eve dönünce internetten araştırmaya karar verdi. Limon bahçelerinin geride bıraktığı sırada karşıdan da bir motosikletin geldiğini gördü. Henüz motorun sesini duymadığı için hangi marka kaç cc olduğunu anlayamadı. Yolun ortasından geliyordu. Selektör yaptı, biraz sağa kaydı. Az daha yaklaştığında, karşıdan gelenin motosiklet değil, sol parı yanmayan bir otomobil olduğunu fark etti. Ne yapıyordu bu adam böyle? Gidonu sağa kırdı. Köyün içine girdiğinde, toprak yolda toz kaldırmamak için hızını kesti. Az ileride, yol kenarında bir köy kahvesi vardı. Yavaşladı, motorunu durdurdu, ayağı aldı, kaskını gidi ona taktı. Montunu Selin üzerine koydu. Uyuşan bacaklarını hareket ettirip bir iki kez de vücudunun belden yukarı bölümünü sağa sola çevirdi. Sabahın erken bir saat olmasına karşın kahve doluydu. Selamünaleyküm. Önlerindeki okey takımlarından ve iskambül kağıtlarından kafalarını kaldıran birkaç kişi ''Aleyküm selam'' dedi. Masaya serdiği gazeteye göz atmakta olan kasketli bir adam ''Gel hele gel, otur da soluklan'' dedi. ''Ayran, çay, ne içersin?'' Adamın karşısındaki sandalyeye oturdu. ''Pek fazla vaktim yok aslında'' dedi. Su ve biraz meyve alıp yoluma devam etmem lazım. Hele bir çay iç, kendine gel de devam edersin. Kahveciye çay getirmesin söyledi. Nereden gelir, nereye gidersin? Yıllık izinde olduğunu, bir arkadaşını ziyarete gitmekte olduğunu söyledi motorcu kahvecinin getirdiği çayını karıştırırken. Yakında bakkal ve manav var mı? diye sordu önden ikisi eksik tütünden sararmış dişlerini göstererek güldü kasketli adam burada mana, ne arar burası köy herkes kendi meyvesini sebzesini kendi yetiştirir biraz meyve alacaktım dedi motorcu hayal kırıklığı içinde e tamam dedi kasketli adam 300 metre ileride benim bahçem var ''Karpuz, kavun, şeftali, erik... Ne istersen al oradan!'' ''Zaten pek fazla bir şey almayacağım.'' dedi motorcu. ''Birkaç tane yeter. Hava sıcak, bir de rüzgar nedeniyle vücut normalden fazla su kaybediyor.'' ''İstediğin kadar al.'' dedi kasketli adam. Cüzdanını çıkarıp para uzattı adama motorcu. ''Yok!'' dedi adam. ''Senin alacağın üç beş meyveden ne olacak?'' Isıhar etti motorcu adam kabul etmedi. Almadı parayı. ''Suyunu da yolun karşısından doldur.'' dedi adam eliyle çeşmeyi işaret ederek. ''Allah'ın suyuna param verilirmiş.'' ''Teşekkür ederim.'' dedi motorcu çayını içerken. ''Bu yörenin insanın ne kadar konuksever olduğunu hep duyardım zaten.'' İyidir insanımız Dedi kasketli adam Dün gece 10-15 kilometre beride Ufak bir kaza atlattım Sağ olsunlar Köy ahalisi yardımcı oldu Sonra da evlerinde misafir ettiler beni Kasketli adam dikkat kesildi bir anda 10-15 kilometre beride mi oldu kaza Evet Dedi motorcu Emin misin yeğenim diye sordu kasketli adam. "Değil 15, 30 kilometre veride bir köy yoktur burada. Kuraktır o tarap, su çıkmaz oralarda." Şaşırma sırası motorcudaydı. "Olur mu canım? misafir eden Niyazi amca da köyün muhtarıymış hatta." dedi. Okey ve kağıt oyunu oynayanlar bir an ellerindeki taşları, kağıtları bırakıp Motorcu ile kasketli adamın masasına çevirdiler bakışlarını. Kahvede çıt çıkmıyordu. Hem nasıl su yok? Her yer yem yeşildi. Tarlalar, bahçeler, meyve, sebze doluydu. Diye devam etti motorcu. Niyazi'ydi muhtarın adı he? Diye sordu kasketli adam. Evet, karısı vardı Fatma teyze. 50-55 yaşlarında kirpi gibi dimdik beyaz saçları olan bir adam yan masadan sandalyesinde alarak motorcuyla kasketli adamın oturdukları masaya geldi. Ne diyor Murtaza amca bu adam? Kasketli adam kirpi saçlı adama baktı. Vallahi ben de anlamadım. Kaza geçirmişe. Aklı karışık zahar. Motorcu söylediklerinin kahvede neden bomba etkisi yaptığını anlayamamıştı. Kirpi saçlı adam gözlerini motorcunun gözlerine dikti. ''Şimdi seni dün gece Niyaz amcayla Fatma teyze mi konuk etti?'' ''Evet'' dedi motorcu. Bir yandan da ''Ulan kötü bir şey mi söyledim? Ne oluyor?'' Düşüncesi kapatasının içine tırmalıyordu. Dalga mı geçiyorsun hemşerim sen? O söylediklerim benim anamla babam. Dedi kirpi saçlı adam. Eee? Diyebildi motorcu. Esi anam öleli yedi. Babam öleli de beş yıl oldu. Şaşırma sırası motorcudaydı. Ama ben, ben onları gördüm. Konuştum geceyi evlerinde geçirdim. Dedi. ''Nasıl insanlardı bunlar?'' diye sordu kirpi saçlı adam. Tarifle öyle.'' Motorcu, Niyazi ile Fatma teyzeyi tarif etti edebildiğince. ''Hatta Mustafa diye bir oğulları varmış, gurbetteymiş. Bugün eve gelecekmiş. Onun için hazırladıkları yatakta yatırdılar beni.'' dedi motorcu. ''Mustafa benim kardeşim olur.'' dedi kirpi saçlı adam. Kahvedeki havanın iyice ağırlaştığını hissetti motorcu. İlk geldiği andaki güzel enerjiden eser kalmamıştı. İzin istedi, ayağa kalktı. Kahvedekilerin tuhaf bakışları arasında kaskını taktı, montunu giydi. Motoruna bindikten sonra elini kaldırıp kahvedekilere veda etti. Birkaç saniye sonra arkasında bıraktığı toz bulutun içinde görünmez olmuştu. Kahvede kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Kafalar motorcunun gözden kaybolduğu yönü çevrilmişti. Sessizliği yolun karşısındaki tarlalardan koşarak gelen çocuğun periyadı yırttı. Yetişin, yetişin, babam traktörün altında kaldı. Kirpi saçlı adam yerinden fırladı. Halil bu, Mustafa'nın oğlu. Olay yerine gelen jandarmanın da yardımıyla Mustafa'nın cansız vücudu traktörün altından çıkarıldı. Jandarma çavuşu yanındaki yere, işe bak, iki senedir buradayım, tek bir vukuat olmadı. Bugün beş saat içinde iki ölümlü kazayla karşılaştık. Dün gece de motosikletli bir adam. 10 kilometre kadar beride uçuruma düşmüş cesedini bu sabah bulduk.